Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala Tabibi kulubina Muhammed Sallu ala Şafii Zunubina Muhammed Güzeller güzeli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 İyi insanların göz yum ayıbına, iyi şey öğretmez kötü söz sana. İyiliği ezelden adet etsen özüne, iyiliğin her yerde kapı açar yüzüne. Bu senlikten geçip hakka gidelim, Cemal-i Ba Kemal'i seyredelim. Evet dostlar. Evet sevgili dinleyiciler. Ayıplardan yüz çevirmek, daha doğrusu kendimize yüz çevirebilmek, dirilebilmek, adına doğruya ulaşabilmek adına tezkiye olabilmek adına ne varsa arınmak adına, onu önce bir kendimizde bulmak. Tenkit edenden ziyade, muhasip olan, kendini muhasebe eden, kendini bir arındıran, kendini bir aratan, kendini bir tertemiz kılan ve kılmaya çalışan olmak önce. Evet dostlar. Gördüğümüz olayların, duyduğumuz haberlerin iyi taraflarını dikkate almak kötü tarafı öne çıkarmamak fert ve toplum olarak bizi rahatlatır. Kötülüklerin, olumsuzlukların gündemi işgal etmesi, abartılması şüphesiz ki gönülleri daraltır. Bu nedenle çevremizdeki olayların hep kötü Zararlı taraflarını ele alıp kötü yorumlar, varsayımlar üretmekten sakınmak gerek artık. Güvensizlik ve huzursuzluğa yol açmamak lazım. Bazen ibret olsun diye sunulan kötü haller başka insanlar için teşvik olabiliyor nedense. Elbette çevremizde olup bitenleri iyi göreceğiz. Çirkinlikleri, kötülükleri engelleme usullerini terk etmeyeceğiz muhakkak ki ancak genel değerlendirmelerde öncelikle görüp duyduklarımızın iyi yönlerini ön plana çıkarmaya gayret etmeli değil miyiz? Kötülükleri öne çıkartmakla iyiliklere erişemeyeceğimizi de Unutmamalı değil miyiz? Allah'ın güzel kolu, İslam ile, İslam'a tabi olmak ile büyüyen İslam büyüyü Hazreti Ali kerramallahu veçha. Hep iyileklerden bahsederseniz, hep iyilikleri görürseniz, iyiliklere kavuşursunuz der kötülüklerden bahsederseniz kötülüklerle karşılaşırsınız der. Bu büyük feraset sahibi insan bu sözleriyle bize hangi mesajı ulaştırmak istemiştir acep? Ne dersiniz? Dostlar Hz. İsa Aleyhisselam arkadaşlarıyla kokmaya yüz tutmuş ölü bir hayvanın yanından geçerken orada bulunanların hepsi Burunlarını tutarak ne kadar çirkin kokuyor dediklerinde <Gülüyor> o ne güzel inci gibi dişleri var buyurarak en kötü manzarada bile güzellik bulanacağını belirtmek istemişti. Efendiler efendisi, aşk elçisi sevgilimiz en tatlı dostumuz, bir tanecik arkadaşımız, peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam'da hayatının her karesinde, hayat filminin her zerresinde bize bu inancı, bu düşünceyi aktarmadı mı? Siyer kitaplarına dalı versek, siyer kitaplarının aşk kokan satırlarına dalı versek, bu gerçek hoş geldin demiyor mu bize? Ruhumuzdaki sıkıntıları alan o satırlardaki mesaj bu değil mi? Efendiler efendisiye en küçük birey olan çocuklardan tutun. En yaşlı bireye kadar herkeste bir güzelliği görüp onları güzele teşvik etmemiş midir ne dersiniz? Bir çocuk ezanla alay ettiğinde Ebu mahsur ederler. Dalga geçerek ezanla alay edercesine okuduğunda, Çevresindeki bazı insanlar onun alayları karşısında, Tenkide kalkıştıklarında, Allah Resulü onu duyup, yanına gelip, yanaklarından okşuyup, Alnından öpüp güzel güzel kucaklayıp, sonra da, Yavrucuğum ne kadar da güzel okudun, ''Lütfen rica etsem yine okur musun?'' diyordu. Böyle diyecekti de o çocuk yıllar sonra Allah Resulü'nün müezzinleri arasına girecekti. Sadece bu değildi ki Allah Resulü'nün hayatının her zerresinde bu vardı. Bugün bazı tartışmalar yapanlar, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın sevgilimiz dostumuz arkadaşımız bir taneciğimiz efendimizin hayatını Kur'an'dan ayrı tutmaya çalışsalar da Kur'an Allah Resulü'nün hayatıyla olu oluvermiştir dostlar. Allah Resulü'nün her hareketinde o yüzden biz ilahi mesajı sorgularız. Çünkü o Necm suresinde buyurulduğu üzere her hal ve hareketi vahiy kontrolünde olan biriydi. Beşerdi. Evet ancak Hatemen Nebiyin, peygamberlerin sonuncusu ve Allah'ın elçisiydi. Bir ayrıcalığı vardı. O ayrıcalık, kendisine gelen vahyin sorumluluğunu her anında, her deminde hissetmesiydi. Bunu hissettiğinden, o mesajı algılamak isteyen, Kur'an'daki, İslam'daki mesajı sorgulamak isteyenler, aşk Efendimizin hayatının kapısını çalmak durumundadırlar. Zaten, her şeyi Kur'an'da bulmak isteyenler, Kur'an'a yönelenler Kur'an'ı zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam'da görecekler. Ayetler, Peygamber'e tabi olmayı göstermiyor mu? Peygamber'e yönlendirmiyor mu ayetler? De ki, beni seviyorsanız, de ki Allah'ı seviyorsanız, Peygamber'e tabi olun ki Allah sizi sevsin demiyor mu? Evet dostlar, Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem sadece küçücük çocuk değil kapısına gelen ve hatta kapısına gelmediği halde kendisinin başkalarının kapısına gittiği anda dahi güzellikler görüyordu. Şunu hatırlar mıyız hiç unutmayan sahneyi hatırlar mıyız? Taif'te geldiği zaman azap melekleri ya Resulallah Allah bizi gönderdi bu kavmin helaki için. Dua buyurursanız dediklerinde Allah Resulü orada güzellik görüp de ya Rabbi affet bilmiyorlar belki bunlar inanmazlar da hani bunların neslinden hani bunların çoluk çocuğundan hani bunların ailelerinden yıllar sonra da olsa bir iman edecek olan gelir de onun sebebiyle affet affet bunları. Bilmiyorlar demiyorum uyudu en yalnız kaldığını hissettiği anda bile o en güzel sevgili bakış açısını yakalayabilmek hayatta her an güzelliği hissedebilmek ama her şeyin temelinde iman aşk her şeyin temelinde bu aşk yok mu Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Yürürken yolda bu güzel insan İslam'a tabi olmak ile güzelleşen, Hazreti Peygamber'e tabi olmak ile tatlılaşan, şirinleşen, pak olan Hasan Basriyi yürürken yolda başına küller dökülü verir de yolda giderken bir çatıdan hemen yüzünü gözünü silerken Allah'ım sana şükürler olsun der de çevresinde bu hadiseyi görenler soru verirler tanıdıkları bu güzel insana ''Başına çatıdan küldü güldü sen Allah'a şükrediyorsun. Nasıl olur?'' diye de o bakış açısını söyler. ''Ben aslında dünyada yaptığım yanlışlardan dolayı ateşe müstahak olduğum halde Rabbim başıma küller gönderiyor.'' der de bir mesaj verir aslında kapsam alonunda olanlara. Neden sonra sevgili dinleyiciler, yani mesajlar kapsam alanına giren her aklı ve kalbi temiz olan insana ulaşıveriyor elbet. Güzel her güzeli güzel Mevlamızın okunmasıyla ibadet olan ama alemlere rahmet ve öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki mesajlarını, Efendimizin tatlı hadislerini sorguladığımız zaman Sevgili dinleyiciler Özetle Şu mesaj şu cümle dökülmüyor mu Aslında Sözümüz zikir Sükutumuz tefekkür Bakışımız ibret Beden Halk ile Kalp ve ruh Hak ile olmak Ayet ve hadislerin Özeti bu değil mi acaba Bazen Ne dersiniz her sözünde zikir olan, her sözünde aşk olan. Her anında rahmeti sunmak, her anda da rahmeti yaşamak. Ne kadar büyük bir medeniyetin içindeyiz de bazen bir haber olu vermişiz de bugün fitnelerden, bugün fırak olu vermiş, bugün ırak olu vermiş. Bazen kardeşlerimiz birbirimizle ve bugün Filistinler oluşu vermiş belki bu sebeple tevhidi birliği bazen algılayamamışız mı acaipte nedendir ki bugün böyle oluverdi? verdi. Tenkitte yarışı verdik. Bazen Hazreti Ebabekir ve Ömerler yarışırken bundan asırlar önce aşk için aşk ile yarışırlarken iman için biz bazen tenkitte mi yarışır olduk? Bazen ne dersiniz? Bunun sebebi bu aşk elçisinin mesajlarını sorgulamaışımız olabilir mi? Teşvikçi olabilmek aşk elçisi efendim gibi. Karşısına çıkan her olumsuzlukta... Her zehirden bir panzehir bulabilmek. Zehirlerden panzehir çıkarabilmek. Canım efendim... Bu kadar büyük bir medeniyetin mensubuyuz da... Karşımıza çıkan her insana tebessümümüzün sadaka olduğunu bildiren o tatlı sözlerinden... Musafaha edip tebessüm ile... Nasılsınız kardeşim bir sıkıntınız yok inşallah demenizin sadak olduğunu bildiren sen efendimin bu mesajından bazen bir haber oluşlarımızdan bugün Filistin, Irak, Çiçenistan yaşanıyor belki hayatımızın her alanında kötü olaylardan hayırlar çıkarabilmek zandan uzak durmak bizliğe yaşamak, bizliğe geçişi yapabilmek Hücra Suresi 12. ayet-i kerimede Güzeller güzeli Rabbimiz Ey iman edenler Zandan çok sakının Çünkü zannın bir kısmı yanlıştır, günahtır Birbirinizin ayıbını araştırmayınız Dostlar Başkalarının sırlarını araştırmamak Kesin delil olmadıkça hiç kimseyi suçlamamak Herkese iyi niyetle yaklaşmak, suizandan sakınmak, aşk elçisi Efendimiz'in bize mirasıdır. Efendimiz'in mirası hakkındaki hadiseyi hatırlıyorsunuz. Ebu Hureyre radıyallahu an Mescid-i Nebevi'den çıktıktan sonra Medine'de gördüğü kişilere Allah Resulü'nün mirası dağıtılıyor mescitte, siz burada ne duruyorsunuz dediğinde herkes toplanınca Mescid-i Nebevi'ye bakarlar ki Eshab-ı Kimi Kur'an'la meşgul, kimi hadislerle, kimisi kelam ile, her bir ayrı bir ilim ile meşguller de Geri gelirler bulurlar Ebu Hureyre'yi Ey Ebu Hureyre Allah Resulü'nün mirası dedin Geldik baktık sadece orada hesap var Ey değerli dostlar Allah Resulü'nün mirası da zaten bu değil mi? Allah Resulü, peygamberler, aşk gelçileri, dünyevi bir şeye bırakmazlar ki miras, Aşk bırakırlar Aşk. Peygamberlerin mirasları aşktır. İşte o aşkı yakalayın diyor ya. İşte o o mirası yakalamak aşk elçisinden, sevgilimiz efendimizden. Dostlar, toplumda kardeşlik anlayışının yaşanması, sevgi ve saygının hakim olması elbette Müslümanların birbirlerine güzel niyetle yaklaşmalarıyla mümkündür. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz Efendimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam zandan sakınınız. Şüphesiz zan haberin en yılınıdır buyurmuştur dostlar. Başkaları hakkında yorumlara kapılmak, görünüşe aldanmak sanki İnsanlar hakkındaki hükmü koymak, bazen birilerine aitmişçesine birilerinin birilerinin tenkit etmesi ve hatta bazen tekfir edebilmesi ne büyük bir cüretkarlıktır ya Rab. Sevgililer, sevgilisi Peygamber, aşk elçisi Hz. Muhammed'in yapmadığı tenkite yapabilmek büyük bir cüret olsa gerek. İnsanları elinden tutup cennete götürmek adına, ellerinden tutup aşk deryasına daldırmak adına, ömrünün her zerresinde çırpınan bir peygamber, bunu hiçbir zaman yapmamışken bazen onu çok sevip uyduğunu zannetip, bunu iddia edenlerin bu yanlışa düşmeleri ne kadar da dikkatimizi çekiyor değil mi dostlar? Gereksiz meraka kapılmamak, Çevremizdeki insanların özel durumlarını, gizli hallerini araştırmamak ahlaki olgunluğun gereği değil mi dostlar? Eğer iyilik peşindeysek ilk önce kendimizi düzeltmeli değil miyiz? Zaten herkes kendi önündeki çöpü temizlese toplumda çöplük kalır mı dostlar? Kalır mı? Herkes kendi evinin önünü temizlese ne çöplü kalır ne de toz duman kalır. Herkes evinin önünü temizlese, ekse, tohumlar atsa ve gül bahçesi yapsa asr saadette olduğu gibi, Efendimizin zamanında olduğu gibi. Hangi inanç üzere olursa olsun karşınıza çıkan her insana tebessümle rahmeti sunmak. Keşke Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından... Bir haber olmayıp onun üzerine özel araştırmalar, özel etütler yapsak, akademik çalışmalar olarak demiyorum da, keşke her gün, en azından haftada bir günümüzü, ömrünü bize adayan peygamberimize adasak, o bize ömrünü adamışken biz bir on dakikamızı ayırabilsek, en azından bir siyer versek ailemizse otursak böyle yan yana, Beraberce tatlı tatlı o aşk elçisi efendimizin hayatının karelerini okusak da mesajı algılasak, ilk emri ve ilk iletisi oku olan bu medeniyetin mensubu olan bizlere de bu yakışmaz mı? İnsan bilmediğinin düşmanıdır değil mi tanımadığının? Küçük çocuklar doktordan korkar bazen, halbuki doktor onlar için en faydalı şey değil mi? Ama bilmediklerinden korkarlar doktor amcalarından, doktor teyzelerinden. Tabi ki doktor amca ve teyzeleri onların iyiliği için harcarlar vakitlerini. Ama bilmiyorlar. Tanısalar hiç ayrılmazlar yanlarında. Değil mi dostlar? Tanıyabilmek, tanıtabilmek. Tanırsa sevmemek elde mi? Efendiler efendisine o kadar düşmanlık edenler bile ona olan sevgilerini kalplerinden çıkaramamış değiller miydi? Ama dillerine vuramıyorlardı, o zaman da müşrikler. Çünkü ağır geliyordu nefislerine, benlik sistemine, egoizme kapılmıştı onlar. Benlik yaşıyorlardı. Ben diyorlardı ben. Parası olan ben, evi malı mülkü olan ben. Neden ona uyayım diyordu. Biliyorlardı, güveniyorlardı, saygı diyorlardı da benlik insana çileden çıkarır dostlar. Ben sevdasına kapılan insandan daha tehlikeli bir varlık yoktur biliyor musunuz? Çünkü o kişi benliğini tatmin etmek için, benliğini istediği şekilde doldurabilmek için her şeyi yapabilir. Evet dostlar, Aşk Alçası Efendimiz'in hayatını okusak, zaman ayırsak hayatımıza aşkı deryasından damlalar, çeşmeler akıverecek. Bazı insanlar nedense kendisini unutup da başkalarının kirli hallerini, özel sırlarını, gizliliklerini ortaya dökme peşindedirler. Nefsi hırslarla hareket ederek insanları birbirlerine düşürecek tavırları, dedikodu, gıybet belasına canlandırırlar. Toplumda dostlar, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en büyük düşmanı Gıybettir. Bu tipleri uyarmak için O yüzden Rabbimiz İsra Suresi 36. Ayet-i Kerime'de Arkadan çekiştirmeyi Yüze karşı eğlenmeyi Ve başkalarını ayıplamayı Adet edinenlere Yazıklar olsun buyurmuştur Diğer bir yandan da Gönüllerimizin Gözlerimizin, kulaklarımızın günahlardan arındırılması için şöyle buyurmaktadır. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptığından sorumludur. İsra 36. ayette böyle buyurulur. Alemlerin rahmet kaynağı. Allah Azze ve Celle'nin tüm insanlığa en güzel numune ve örnek olarak sunduğu Aşk Elçisi Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bizlere tavsiyeleri de aynen şöyle dostlar. İki kimsenin arasını bozmak için söz taşıyan, onun sıkıntısını ahirete çekmeden cennete girmeyecektir. Her kim ki kardeşinin ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kendi noksanını bilmek gibi irfan olamaz hikmetli sözü de. Başkalarının kusurlarını değil, kendi kusurlarımızı tespit edip düzeltmeye bize davet etmiyorum dostlar. Asr-ı saadetteyiz dostlar. Asrın saadet olduğu, dünyanın aşka tanık olduğu zamandayız. Bir gece Hz Ömer radiyallahu an Medine'de teftişte bulunurken bir evden müzik sesi işitir. Hemen duvardan atlar, eve girer, içeride içki ve kadın bulunduğunu görür. Hemen müdahale eder. Hemen şiddetlenir ve seslenir. Ey Asi bu halin gizli mi kalacak zannediyorsun? Utanmıyor musun bu ayıpları yapmaya der de. Adam gayet soğukkanlı davranır ve acele etme ey Ömer der. Ben bir günah işlediysem sen üç günah işledin der. Hazreti Ömer şaşırır. Baskın yaptığı insandan ayrı bir baskın görür de nasıl der. Adam der ki Allah tecessüste bulunmayın. Başkalarının ayıpları için insanlara baskıda bulunmayın buyurdu. Sen bunu dinlemedin duvardan aşarak içeri girdin. Evlere müsadesiz girmeyin buyurdu. Sen evime izinsiz ve selamsız girdin deyince Hazreti Ömer doğru söyledin öyleyse şöyle bir şey yapalım ben senden özür dileyeyim sen de bir daha bu yanlışı yapmayacağına dair bana söz ver o onun özrünü kabul eder o da onun sözüne şahitlik eder ve işte asrı saadet orada tecelli eder görüyoruz ki Başkasının kötü halini araştırmak, Hazreti Ömer'i bile zor duruma düşürmüştür. Öyleyse dostlar, başkalarının gizliliklerini, sırlarını açığa çıkarmak, herkesin utanç meselesi olur. Bu yüzden şiddetle yasaklanmıştır. Bizde İslam kardeşliğini zedeleyen, kin ve nefret tohumlarını güçlendiren, başkalarının kusurlarını, sırlarını açığa çıkarma, insanları ayıplama gibi nefsi hastalıklardan kaynaklanan bir konu değil mi? İnsan oğlu başkalarının ayıplarına bakmadan önce kendi ayıplarına göz at, onlara düzelterek işe başla der hasan Abbasri. Kıybet. Gıybet. Bazen çevremizdeki insanlara gıybet hakkında uyardığımız zaman "Hocam biz onda olanı söylüyoruz" derler. Size şunu söyleyebilirim. Dünyada en hızlı cevap yetiştiren şey insanın nefsidir. İnsan gıybet eder yanlış yapar ama buna rağmen nefsi ona doğru gibi gösterir, doğru gibi hissettirir ve kişi aynen öyle der. Ya işte onda olanı söylüyorum der. Zaten onda olanı söylediği için gıybettir. Zaten onda olanı söylemese, onda olmayanı söylese bu gıybet değil, iftira olur. Gıybet, yanımızda bulunmayan kişi hakkında hoşlanmayacağı şekilde konuşmaktır. Bu davranış, insanlar arasındaki barışı, sevgi ve kardeşliği tahrip ettiği için, Rabbimiz bunu yasaklamıştır. Özellikle, çirkinliğinin ne kadar çirkin olduğu, iyi anlaşılsın diye, Allah bunu anlatırken, Hücurat Suresi, 12. ayette, Biriniz, Diğerinizi arkasından çekiştirmesin Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten Hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz O halde Allah'a karşı gelmekten sakının Şüphesiz Allah Tövbe çok kabul eder Çok esirger Sakınmak Sakınmak dostlar İnsan tabiatı Elbette ölü eti yemekten tiksinir ayette özellikle ölü kardeşinin etini kastetmesi, bu hadisenin çirkinliğinin boyutunu tabiatımızı zorlayacak şekilde ifade etmesidir. İnsan nasıl böyle bir şey düşünmek istemezse aynı şekilde dedikoduyu gıybeti de hayatından silmelidir. Dünyasını kirletmemelidir. Bilmeliyiz ki dostlar. Kurtulabilmemiz Kendimizi koruyabilmemiz, dilimizi korumamıza bağlıdır. Aşk elçisi bir tanecik Efendimiz aleyhissalatü vesselam, insanları cennete götüren dil, cehenneme sürükleyen dil buyurmuştur. Gerçekten öyle değil mi? Bir insanı dilinizle rahatlatıp, bir insanı yine dilinizle bunaltabilirsiniz değil mi? sokakta gördüğünüz hiç tanımadığınız bir kardeşinize sokakta gördüğünüz hali mecalik kalmamış bir insana ya da yakında bulunan bir insana yüzünüzdeki tebessümleri sunarak sevgili kardeşim bir derdin kederi mi var nasılsın iyisin var mı bu sorun demeniz sadaka onu üze asmanız yük yüklemeniz demek o da kul hakkı değil mi Tebessüm etmek sadakaysa Yüz asmak nedir dostlar? O da olsa olsa kulak değil midir? Yolda kalmışa, misafire hakkını vermek İhtiyacı olan hakkını vermek Her anında rahmet saçan bir medeniyetin mensubu olan bu insanlar Yanlışları yapıyorlarsa Bunun sebebi kendi inançlarından bir haber olmaları değil midir? Evet. Öyledir. Şimdi bir söz söyleniyor. Biz yapmıyoruz. Biz gıybet etmiyoruz da edenler var işte yanımızda. Biz de işte mecburen onların yanında kulak misafir oluyoruz. Aman arkadaşlarınızla oturun kalkın da kulağınız oraya değil başka yerlere misafir olsun. <gülüyor> misafir olunacak çok güzel yerler var. Kulaklarımız güzel yerlere misafir olsun. Çünkü o ortamda bulunmanız, o sözleri söylemeniz gibi sayılır. Saf belirlemek, atalarımız ne demiş, kurunun yanında yaşta değil mi dostlar? O yüzden güzel insan Abdülkadir Geylani, kötüleriyle arkadaşlık edersen kötü bilinirsin buyurmuştur. Süfyan bin Abdullah, ey Allah'ın Resulü, benim hakkımda en fazla korktuğunuz şey nedir diye sorduğumda Dilini tutar Efendiler efendisi işte budur buyurur Evet dostlar dil dil dil İnsanı hem ipe götürür hem ipten alır Önemli olan o dili hayırda kullanabilmek Tatlılıkta kullanabilmek değil mi? Mescid-i Nebevi değiliz dostlar Efendimizin rahali tedrisine oturmuşuz yanımızda sahabiler var Efendimiz uyarıyor bizleri Efendimizin hadisi şeriflerini okurken hep bu şekilde okuyun size tavsiyem budur her hadisi okuduğunuzda bir Eshab-ı gibi yanınızda Hz. Ebu ve Ömer'lerle aynı safta oturuyormuş gibi dinlemenizi tavsiye ederim Efendiler Efendisi soruyor gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir Ya Resulallah diyor Eshab ve biz öyle diyoruz Aşk elçisi bir tanemiz buyuruyor. Din kardeşini... ...hoşlanmayacağı... ...bir söz ile... ...anmandır. Hesaptan biri tarafından... ...eğer söylediğim... kardeşimde mevcut olursa... ...ne yapmamı münasip görürsünüz... ...ya Resulallah diyor da... ...efendimiz... ...eğer söylediğin onda mevcut olursa... ...onu gıybet etmiş olursun. Söylediğin onda mevcut... ...değilse... Ona yalan yere iftira etmiş olursun. Yazık etmiş olursun. Ey dil, ey dil, rahmete de götürüyor, gafleti de. Bir gün yine sohbet meclisindeyiz dostlar da, Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Safiye radıyallahu anh'ın boyunun kısalığını ima etmesi üzerine Efendimiz şöyle buyuruyor. Ya İşe, öyle bir şey söyledin ki, o söz denizin suyuna karışsa onu kirletir, tadını ve kokusunu bozardı. Evet dostlar, hangi mevki ve hal olursak olalım, yanlış, her zaman yanlış. Niyetiniz hatta ne kadar iyi olursa olsun... Niyetin iyiliği yanlışı doğru kılmaz öyle değil mi? Bu yarı gösteriyor ki dostlar bir kardeşimizin hoşlanmayacağı bir şekilde hakkında doğru da olsa konuşmak onu gıybet etmek demektir. Hatta İslam alemlerinden bir tatlı alim Müslüman kardeşinin arkasından gıybet etmen, onun ayıbını ortaya çıkarman, onu öldürmen, onu katletmen demektir der de orada bulunan kişi sorar neden öyledir der. Oda da açıklar. Çünkü onun yaptığı ayıbı sen başkalarına açıklayarak Allah ile arasında olan o ilişkiyi açarak onu daha çok kaydettin. Belki o Allah'la arasındaki olan o günahları o yanlışları terk etmeye çalışıyordu da sen onu aşikar ederek onu o hevesini kırdın. O yüzden Caferi Sadık der ki bir Müslüman kardeşin hakkında birisi sana bir ayıp getirirse ya şu filanca böyledir derse birden Yetmiş tane mazeret bul, Şu sebepten böyle yapmıştır. Bu sebepten böyle yapmıştır. Şu sebepten böyle yapmıştır de. Yetmiş defasında da bir mazeret bulamazsan o kardeşin lehine benim bilemeyeceğim bir sebebi vardır mutlaka de. Ama yine de hakkında zanda bulunma der. Bu sözler bizi silkiyor değil mi dostlar? Gıybetin hükmü bizim dinimizde Allah'ın bize sunduğu ameller, bize yük olsun diye değil diye her zaman sizinle paylaşıyorduk. Allah bu emirleri, bütün amelleri dünyada huzur ve rahatı yaşamamız için bizlere göndermiştir dostlar. Din yük değildir. Din yük alan, yük açandır. Bizim dinimizin azısından zesine Hz. Adem ile başlayan aşk acısı Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile kemal ve olgun veren bu aşk dimini, aşk medeniyeti İslam'ın her emri, her amel tavsiyesi bizim daha da mutluluğa ve huzure kavuşmamız içindir. Bunu asla unutmayalım. Sadece bu amelleri ahirette bize bir karşılık sunacak bir araç kabul etmek bu amellere karşı yapılacak en büyük ihanet olabilir bence. Çünkü bu ameller dünya aranasında, dünya sahnesinde aşkı sergileyebilmek içindir. O yüzden aşk erleri peygamberler ve o aşk erlerine uyan, o aşk erleri peygamberlere tabi olan insanlar amellerde kusur etmezler. Çünkü ameller ile aşk adalarlar. Aşkımı arıyorsun. Namaz odur öyleyse Aşkı mı kavuşmak istiyorsun Oruç tut öyleyse Aşk mı istiyorsun Kur'an'a dal öyleyse derler Büyükler o yüzden Çünkü aşk amel ile Paslanmış demir Ateşin korunu görmeden Başına çek inmeden Güzel şekil almazmış Öyle değil mi dostlar Çevreniz ne kadar kötü olursa olsun Eğer siz sağlam bir tohum ile Kendinizi toprağa atarsanız Çiçek gibi olursunuz Çiçek Kapkara, çamurlu bir topraktan büyür ve yetişir. Çevresi bataklıktır. Bataklıktan çıkar ama her zaman tertemizdir ve mis gibi kokar. Bütün çiçekler böyledir. <Gülüyor> Alışmışız, bazen bizi alıştırı vermişler de kahve molası, çay molası, çay sohbeti, kahve sohbeti derken sohbetleri de bile gıybet meclisi oluşturu vermiş bazıları bazen. Halbuki meclislerimiz Abdurrahman ve Ravahan'ın buyurduğu gibi, hani diyor ya haydi arkadaşlar toplanalım da bir saat iman hakikatler üzerine iman edelim diyor ya. Toplandığımızda aşkın da aşkı konuşmalı değil miyiz? Hocam konuşmayacak mıyız? Yapılan haksızlıklara, zulümlere, yanlışlar hakkında konuşmayacak mıyız? İnsanları bilgilendirmek adına konuşmayacak mıyız? İnsanların arkasından konuşmanın caiz olduğu maddeler var. İnsanları zulme, yanlışa kesinlikle ve kesinlikle sevk ettiği apaçık aşikar olan birisini başka insanlar uyarmak için söyleyebilirsiniz. Şu kişi bu kadar yanlışlar yapan birisidir, şu şu şu kişiler şahittir deyip hakkında konuşma yapabilirsiniz. Haksızlığa uğrayan bir kimse bunu ilgililere anlatabilir. Şu kişi beni haksızlık etti diye söyleyebilir. Yasaklanmış bir davranış onu değiştirilebilecek bir kimseye anlatılır. Fetva sormak için hadiseler anlatılır ancak şahısları anmamak daha uygundur. Müslümanları başlarına gelecek kötülük ve zarardan korumak için gerekli şeyler söylenir. Ancak bu maddeyi çok ihtiyatlı kullanmak, söylenen şeylerin doğru olup olmadığına, gerçekten de zararlı olup olmayacağına dikkat etmek gerekir. Yani bana göre zararlı dememek lazım. Gerçekten zararlı mı değil mi tespit edip ona göre söylemek lazım. İslam ümmetinin en büyük düşmanı gıybet, Tenkit ve iftiradır dostlar. Benlikten bizliğe geçişi şu anda engel olanların birinci başında bu var. Oldukça yaygınlaşan gıybet belasından kurtulabilmemiz için İslam büyüklerinin belirti bazı sözleri var. Onları sizlerle tane tane paylaşalım dilerseniz. Zamanlarından zamanımıza bir diriliş mesajı olsun diye. Yahya bin Kesir der ki, Kovucu kimse, Gıybet eden kimse, Laf getirip götüren kimse, Sihir yapandan daha şerli ve kötüdür. Zira, Kovucu, Bir sihirbazın, Bir ayda yapamadığı kötülüğü, Bir saatte yapar. İbrahim'in etem de gıybetçileri tenkit etmede en önde gelenlerden birisidir de bir gün kendisini yeme davet eden birisinin sohbetin meclisinde yemeğe başlamadan önce birilerinin arkasına çekiştirirler de ona derler siz ekmek yemekten önce et yemişsiniz et yiyorsunuz der onlara ve kalkıp gidi verir. Hasan al-Basri'ye de birisinin kendisini gıvbet ettiği söylenince bir hediye hazırlatır. Derler ki, ey Hasan al-Basri, filan kişi sizin hakkınızda size layık olmayan, sizin hak etmediğiniz sözler tasarruf etti, telaffuz etti. Hasan al-Basri gider, hediye hazırlar, güzel güzel hazırlar, paketler, bu kişiye lütfen bu hediyemi gönderin der. ...ve şu sözleri ulaştırın der. Kardeşim... ...sen bana sevaplarını gönderdin... ...hediye ettin... ...şüphe yok ki o... ...senin bana gönderdin hediye... ...benim şu hediyemden daha büyüktür der. <gülüyor> Bakış açısı... ...ne kadar da farklı. Evet dostlar... ...bu güzel uyarılarla uyanamayıp... ...hala dedikodu hastalığını sürdürenler... ...bilmeli ki aslında... Dünyada yaptıkları gıybet nedeni ile ahirette de hayır ve sevaplarını gıybet ettikleri kimseler alacaklar, borçlarını ödeyemeyecekler, o kişinin günahlarını yükleyecekler. Ahirette bu zorlu hesaplaşmayı kaybeden insanlar için Aşk Elçisi Efendimiz gerçek müflisler, gerçek iflas edenler bunlardır buyurmuşlardır. Tabi bu gıybet ve hasetin kaynağı sadece çekememezlik değil aslında değerli dostlar. Gıybet ve kibir de bunun başında gelenlerden. Bu mesajlardan bir haber olanlar gibi kibir, gurur müptelasına yakalanmış veriyorlar bazen. Kibir, gurur kendini beğenmek kendini başkalarından üstün görmek başkalarını aşağılamak şeytanın özelliği biliyorsunuz yüce Allah Hazreti Adem'e secde etmeleri için meleklere emir verdiğinde aslen cinlerden olan ibadetleriyle melekler katına yükselen iblis bir an bir dem gurulanmış ve ilahi rahmetten uzaklaştırılmıştı işte onun bu uzaklaştırılmasının sebebi ben ondan hayırlıyım. Ben ateştenim o çamurdan demesi kibirlenmesiydi. Oradaki yanlış Hz. Adem'e secde etmemesi değildi aslında. Buradaki sebep emre itaat etilmemesiydi. Şeytan bu kibir hastalığıyla büyük dereceleri kaybetmiş ve ebedi lanete o yüzden uğrıyı vermişti. Neden sonra Nemrut, Firavun, Karun, Kureyş müşrikleri de hep kibir ve gurur yüzünden küfür karanlığına baktılar. Helak oldular değil mi dostlar? Bu yüzden Müslüman kibirden gururdan kesinlikle uzak olandır. Şeytana düşmanlığını bu vesileyle gösterebilendir. Alçak gönüllü olan başkalarına değer vermek kendini beğenmemek temelinde olan kişidir Müslüman. Ebu Hürrer'ın naklettiğine göre dostlar, sahabiler, bir kimseyi efendiler efendisine çok övmüşler de, tevafuken o kimse çıka vermiş O zaman ya Resulallah, met ettiğimiz iyi kimse budur dediklerinde, Efendimiz kendisine bir iki sual sorur da, o kişi, ben bütün insanların en üstünüyüm. En üstünü, en kuvvetlisi, en şereflisiyim der. Efendimiz de bahsettiğiniz kişi hayırlı değildir. Çünkü benlik sevdasına kapılmıştır. Benlikte kaybedenlerden olmuştur. Çünkü bizlik insanı kazandırırdı. Kibirle yükselen bir kişi bile var mı? Kibirle kalkan yıkılıverdi her an dünya tarihinde. Ve bugün dahi yıkılacaktır mutlaka. Ahiretteki karşılığı zaten bambaşka. Bir insanın dış görünüşüne, güzel giyimine bakarak kibirli olduğunu söylemek yanlış. Daima güzel giymeyi seven İmam Malik hazretlerine ''Neden bu kadar güzel ve şık giyiniyorsun?'' diye soranlara Araf suresinin 32. ayetini okurmuş. De ki Allah'ın kulları için çıkarttığı ziyneti kim haram kılmıştır? Güzel ve şık giyinmenin haram olamayacağını hükmünü de ortaya koymuştur. Özellikle aşk elçisi Efendimizin her türlü mala sahip olduğu halde güzel giyinmeyip kılık kıyafeti dağınık olan sahabeye madem ki Allah size mal vermiş o halde Allah'ın nimetinin eseri üzerinizde görütsün şeklindeki tavsiyeleri şahsın varlığına göre iyi temiz ve düzenli giymesinin icap ettiğini açıklamıştır zira Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir adam gelerek ya Resulallah ben güzelliği çok seven bir insanım gördüğünüz gibi güzel giyiniyorum ve istiyorum ki hiç kimse bu konuda benden iyi olmasın bu kibir midir ya Resulallah aşk efendimiz hayır bu kibirlilik değildir Kibirlilik ancak hakkı çiğneyip insanları hafife almandır buyuruyorlardı. Ayrıca başka bir hadis-i şerifte insan elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasından hoşlansa ve öyle giyinse bu kibirlik midir sorusuna Allah güzeldir, güzelliği sever, Allah güzeldir, güzelliği sever, Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir hakkı çiğnemek ve insanları hakir görmektir şeklinde cevap vermiştir. Allah güzeldir. Kalbende, ruhende, bedenende her anlamda kulları güzel olsun diye peygamberler, elçiler ve din göndermiştir. Bakın, Yüce Rabbimiz kibir ve gururu yasaklarken ne güzel uyarıyor. İsra Suresi 37. Ayette Yeryüzünde Böbürlenerek dolaşma Çünkü sen Ağırlık ve azametinle Ne yeri yaratabilir Ne de dağlarla Ululuk yarışına Girişebilirsin Evet dostlar Rabbim Azrail Aleyhisselam'la Buluşmamız gerçekleşmeden Aşk elçesinin Aşk saçan hayatını Hayatımıza geçirip İnsanları da o aşkı çağırmayı bize lütfetsin. Evet dostlar yine insanlığın önderi alemlerin rahmeti Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da da kibirden eser yoktu. Kehf suresinin 110. ayetinde de ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim Yalnız şu var ki, bana ilahınız sadece bir ilah olduğu vahy yolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, her kim Allah'ım seni seviyorum Allah'ım diyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmasın. Evet dostlar. Aşk Efendimiz, kendini büyük gören yahut kibirli kibirli yürüyen kimse Allah'ın huzuruna çıktığında mahcup olur buyuruyorlar. Güzel sözleriyle tatlı dudaklarından aşkı damlayan sözleriyle bizleri böyle uyaran Efendimiz aleyhissalatü vesselam davranışlarıyla da her zaman her an her dem olduğu gibi Kibir ve gururun her çeşidinin de yanlış olduğunu ömrü boyunca herkesin hayranlık duyacağı bir şekilde sergileği vermişti. Hendek savaşı öncesindeyiz dostlar. Hendek kazımında herkes karına bir taş bağlarken... İki taş bağlayan mescid yapımında herkes bir kerpiç taşırken iki kerpiç taşıyan Allah Resulü manevi heybeti karşısında titreyen zata şöyle buyurmuştur Sevgili kardeşim lütfen sıkılma Ben de senin gibi annesi kuru ekmek yiyen bir insanım der veda hutbesinde de Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın Arap olana Allah'a olan aşk ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur diyerek insanlar arasındaki vazgeçilmez ölçüyü tarihe işlemiş değil mi dostlar? Üstünlük mal mülkle değil ki kibirlenmek olsun değil mi? Üstünlük aşk ile bizim inancımızda İlim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'da üstünlük Aşk ile kim Diyorsa seni seviyorum Allah'ım Diyorsa kim bu Aşk kelimesini La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kelime-i tayyibesindeki aşkı yaşıyorsa işte oydu üstün Allah katında Hiçbir insan Hiçbir makam mevkii üstün değildi Üstünlük aşk ile ileydi dinde. Aşk ileydi İslam'da. Bakınız. İbn-i Ömer radiyallahu demiştir ki Efendiler Efendisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam omuzumu tuttu da dünyada sanki garip veya bir yolcu gibi ol buyurdu. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anın rivayetine göre aşk herçesi bir taneciğimiz Efendimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam Hayvanlara yem verir, deveyi bağlar, ahıra girer, koyun sar, ayakkabısını tamir eder, yırtık ve söküğü diker, hizmetçilerine yardım eder. Hizmetçisi yorulunca el dermeğini döndürmeye devam eder, çarşıdan bir şey alınacaksa alır, kucağında getirir, fakire zengini, küçüğe büyüğe önce kendisi selam verir. Tatlı elini onlara uzatır Din hususunda köle ile hür Beyaz ile silah arasında Asla ayırım görmez Üstü i̇şte başı toz toprak içerisinde olanların Bile davetine gider Önü Önüne getirilirse her zaman şükran Ve teşekkürlerini sunar Akşam yemeğini sabah için bırakmaz Ahlakı ile Kerim tabiatlı olduğunu Herkesi gösterirdi mütebessimdi O Aşkı Her an yaşamış Yaşatmıştı Her şekilde Her şekilde Sen Seni ne sanırsın Faniye aldanırsın Hoş Bir gün uyanırsın Tevhide gel Tevhide diyor ya Hüdayı Benlikten geçip Hakka gitmek Cemal Bağ Kemal'i seyretmek de işte bu olsa gerek. Gerek serveti, gerekse mevkii oldukça göz kamaştırıcı olan Gassan kabilesi reisi Cebele, henüz kabul ettiği İslam'ın icablarını yerine getirmiş olmak için... Kabe'nin etrafında diğer Müslümanlarla birlikte tavaf ediyor vurdu. Bu arada ayağı yalın, başı açık bir fakir tavaf esnasında sıkışıklıktan sendeleyerek Cebele'nin ayağına bastı. Bunu bir hakaret telakki eden Cebele, fakir adamın özür dilemesine meydan vermeden oğlancı kuvvetiyle yüzüne tokat Vuruyor, arkasından da vurdu tekmelerle bir çare Adem'i oradan uzaklaştırıyordu. Bu kimsesiz ve zayıf adam, kimsesizlerin, kimsesi olan Allah'tan başka kimsesi olmayan bu garip adam, Müslümanların halifesi Hazreti Ömer'in huzuruna çıkacaktı, Cebele'yi şikayet edecekti. Cebele'yi çağıracaktı koca Ömer. Radiyallahu anh. Cebele savunacaktı kendisini. Evet ey emir-el müminin, ona tokat vurdum ve peşinden de uzaklara kadar yuvarlanıncaya kadar tekmeledim. Çünkü o bunu hak etmişti. Fakir ve perişan birisiyle benim gibi koca bir kabile reisinin ayağına basması mümkün mü? Ne büyük bir cüret der de Hz. Ömer, ayağa kalkar, senin yanına yaklaşılmayacak kadar büyük, şu köylünün tekme tokatla hakareti uğramayacak kadar küçük olduğu hangi ölçü ile belli Cebele der. Bu sefer Gassen kabilesi reisi olduğunu, yüksek aileden bulunduğunu, azim servetin ve memleket çapında şöhretin sahibi olduğunu ileri sülen Cebele'ye Hazret Ömer şöyle cevap verir. Cebele, Cebele, Cebele. Şu saydıklarının hiçbiri sana zayıfları tokatlamak, tekmelemek imtiyazı sağlayamayacağı gibi yanına yaklaşılmayacak kadar da büyük insan olduğuna asla delil olmaz. Madem iman ettiğin, iman ettiğin Peygamber Hazreti Muhammed'i birazcık tanı der, birazcık. İnsan değerlendirilirken kullandığın bu ölçü en bahtıl olan şeydir. ''Bizim ölçümüz sadece imandır. Bir insan ne kadar dindar ise, ne kadar aşık ise o kadar aziz ve şerefli insandır. Dinine, mukaddesatına ne kadar bağlı, İslami emirleri ne nispetle yerine getiriyor, dini hayatı ne kadar yaşıyorsa o nispette ve o kadar büyük, o kadar iyi her türlü işbirliğine o ölçüyle layıktır.'' Bizim bu ölçümüzde izzet ve şerefleri sizinki gibi muayyen birkaç kişiye ait görmek yoktur cebele. İslami hayatı yaşayan her fert, aşkı yaşayan herkes bu izzet ve şereften dindarlığı nispetinde hissedardır. Değer ölçümüz sadece aşktır, imandır. İlahi adalet karşısında her ikiniz de eşitsiniz. Ya hasmını razı et veya karşılığını gör. Konumuzu haset ile toplayalım bu akşamki sohbetimizde. Haset, kıskanmak, çekememek, başkasında olan başarı üstünlük, zenginlik ve benzeri nimetler nedeniyle, o kimseden bu nimetlerin gitmesini istemek. Bilinmeli ki dostlar, dünyada bize ne verilmişse, imtihan için. Yüceler yücesi Rabbimiz, her birimizi bir takım farklılıklarla dünyaya getirmiş, bazılarını zengin, bazılarını fakir, bazılarını güçlü, bazılarını zayıf yaratmıştır. Elbette bu farklı durumlar denenmemiz içindir. Bize verilen nimetler, varlıklar, darlıklar, sevinçler, üzüntüler. Yaratıcımız olan bağlalığımızı hiçbir şekilde sarsmamada. Kendisine zenginlik ve güç verilen kimse azgınla hiç sapmadan şükrederek kulluğunu göstermeli ki derecesi ali olsun, mükafatı ötelere ulaşsın. Meleklerden de yüce olmak mümkünse de bu mümkünat aşka dalmak iledir. Kendisine fakirlik ve zayıflık verilen kimse de isyana hiç sapmadan sabırla Allah'a bağlılığını göstermelidir. Zor durumda olan durumunu düzeltmek için bütün tedbirlere başvurduktan sonra değişmeyen durumunu tevekkül ile sabırla karşılamalıdır. Kötü görülen birçok şey netice itibariyle hayırlı olabilir. Hayırlı olan bir şey de netice itibariyle kötü olabilir hiç kimseye hiç kimseye hor bakma sen nefsine yan çıkma incitme gönül yıkma Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. görüyorsunuz ya dostlar ne kadar dönersek dönelim, dolaşalım, yine konu, yine konu Allah'a imana geliyor. Allah'la kul arasındaki ilişkiye bağ giriliyor. Saatlerce sohbet etsek, bütün sohbetlerin özü sadece şu üç kelime değil mi? Efendimiz'in buyurduğu, bütün hayırların başı Allah sevgisidir. Bütün güzelliklerin başı Allah sevgisidir. Öyleyse biz, hem bu yanlışlardan uzak duranlar, hem de bazen yanlışlık ile bu yanlışlara batanlar adına, Rabbim diyelim, bazen yaptığımız hatalar varsa da, seni seviyoruz Allah'ım. seni seviyoruz Allah'ım. Seni, Gerçekten çok seviyoruz Allah'ım. Bazen bilgimizin yetersizliğinden midir? Bazen nefsimizin yaptığımız yanlışlardan dolayı sana yöneliyoruz Ya Rab. Aşk edilmesi Efendimizin hayatına vakıf olamayıp da o aşkı hayatımıza işimizden dolayı ...ve bu aşkı sergileyemeyişimizden dolayı... ...bu aşk medeniyetin İslam'dan uzak duranların hesabından dolayı... ...afına sığınıyoruz Ya Filistin'de... ...Irak'ta... ...Çeçenistan'da... ...Keşmir'de... ...Mete Nasrullah... ...Allah'ın yardımı ne zaman diyen... Bütün mümin kardeşlerimizin o sıkıntıda olmalarında bir nebzede olsa payımızın olduğunu biliyor. Yepyeniden bir diriliş adına, yepyeniden bir silkeleniş adına, yeniden asr-ı saadeti bu zamana taşımak adına rahmetini diliyoruz. Ey Rabbim! Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istemiş olduğu bütün iyilikleri, hayırları, güzellikleri tüm ümmet adına ve hidayeti özellikle tüm insanlık adına senden istiyor. Sığındıklarından sığınıyoruz. Senden istememiz gerekirken bazen unutup isteyemediğimiz şeyleri senden istiyor. Sığınmamız gerekip sığınamadıklarımızdan sığınıyoruz. Bizi tevhide lütfeyle, Bizi sıratımızda kime ilet ya Rab. Bizi ilim, rahmet ve aşk medeniyetinin ekseninde buluştur ya Rab. Bir ensar, bir muhacir olup, Nefs Mekke'sinden, Gönül Medine'sine hicreti lütfeyle ya Rab. Biliyoruz hiçbir şey için geç değil de, Kalplerimize birlik lütfeyle. Sokakta yürürken, Bizi gören insanlar işte budur Allah'ın kulu, işte budur İslam'ın ümmeti, işte budur Kur'an'ın batıbı, işte budur Hz. Muhammed'in ümmeti diye aşkı bu derecede yaşayabilenlerden kıl bizi. Azrail ile buluşmamız gerçekleşmeden Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicreti yaşamayı lütfeyle bize, gelin dedin hep bize. Bu yüzden peygamberler gönderdin, iman ediyorum. Sen kullarını hep cennetine çağırdığın için bu kadar peygamberler gönderdin, bu kadar davetler ettin. İman ediyorum ve inanıyoruz ki. Şu anda bizim seslerimize şahitlik eden tüm gönüller bu gel çağrının karşılığında hep bir halde bütün cüz ileriyle sana haykırıyorlar. Seni seviyoruz Allah'ım diyorlar. Seni seviyoruz Allah'ım. İlim, rahmet ve aşk medeneti İslam ile Nefs Mekkesinden Gönül Medinesine Hicreti bize lütfeyle. Selam olsun. Saydığımız yanlışlıklardan Aşk Medinesine Tövbe ile hicret edebilenlere Selam olsun. Selam olsun. Duamızasınız. Duanızda olabilmek en büyük şeref. Rabbimizin yolunda bir adım atarken